Merhaba ben Vedat Ozan, bir Koku programına da hoş geldiniz. Evet bu hafta Armağan Emre Çakır Bey ile bir söyleşiye başlayacağız. Yardımcı doçent Doktor Armağan Bey Marmara Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler dersi veriyor. Aynı zamanda üniversitenin Avrupa Birliği Enstitüsü üyesi. Ama biz kendisiyle uluslararası siyaset veya Avrupa ile olan ilişkilerimiz üzerine konuşmayacağız. Çok farklı bir konuda daha. daha doğrusu iki farklı konunun bileşimi üzerine sohbet edeceğiz. Müzik ve koku. Arman Bey bir enstrümantal müzik tutkunu, aynı zamanda da klasik müzik üzerine engin ve derin bilgi sahibi muhterem bir beyefendi. Biliyorum bu engin ve derin bilgi tanımlamam onun mütevazi kişiliğinden kuvvetle itiraz görecektir. Ama umarım bu sıfatı kullandığım için bana kırılmaz. Arman Bey bu şapkaların yanı sıra bir de koku meraklısı şapkası takıyor. Yani pek çok şapkası var ve bazen de bunları üst üste giyiyor. İşte bu kesişme noktalarından biri... Yani film müzikleriyle tanıdığımız Ennio Morricone'ye olan ilgisi ve kokuyor olan merakı da bugünkü programımızın açılış konusu olacak zaten. Bilginiz için söyleşi yaptığımız yayınlarda arada kahve ve müzik molası vermiyoruz prensip olarak. Ancak bugünkü yayının içeriği gereği böyle bir müzik arası vermek elbette tahmin edebileceğiniz gibi şart oldu. Bu nedenle kahvenizi lütfen hazır tutun zira söyleşinin ortalarında Kulağınızı dinlendirerek yudumlama imkanınız olacak. Armağan Bey ile Yuri Gutsas hakkında yapmış olduğum program sonrasında tanıştık. Ne mutlu bana ki bu programla aktif olarak iletişime giren dinleyicilerim var. Ve Armağan Bey de beni böyle şanslı hissettiren sorumlu ve duyarlı dinleyicilerimizden biri. Yuri Gutsas hakkında yapmış olduğum yayın sonrasında kendisinden bir e-mail aldım. Çünkü program içerisinde bahsettiğim Lezingalan isimli opera balenin kokulandırılması konusu kendisinin zaten ilgi duymakta olduğu hassas bir noktaya temas etmişti. Bu minvalde başlayan sohbetlerimiz sırasında kendisinin az önce bahsettiğim Ennio Morricone müzikleriyle ilgili bir albümünde yurt dışında editörlüğünü yapmış olduğunu öğrendim. İlginç bir albümdü bu ama ilginçlik sadece Morricone ustanın müziklerinin şaheserliğinden kaynaklanmıyordu. Zira albümün yani CD'nin editörlüğünü yapan Armağan Bey, kendi kişisel hassasiyetlerini bir şekilde bu albüm içeriğiyle ilginç bir şekilde birleştirmişti. Neyse ben lafı fazla uzatmayayım ve doçent doktor Armağan Emre Çakır Bey ile yapmış olduğumuz söyleşiye geçelim müsaadeniz olursa. Bu arada küçük bir sorunu bildirerek sizlerden özür dilemek istiyorum. Bu söyleşiyi aslında benim gümüş suyundaki ofisimde yapmayı planlamıştık. Ancak bir araya gelip kahvelerimizi içerken değil sohbet etmek, birbirimizi bile duymaktan aciz kaldığımızı fark ettik. Neden derseniz Taksim Gümüş Suyu bölgesinde yaşayan ve çalışanlar sebebini hemen tahmin edeceklerdir. Evet bir park otel inşaatı kabusu yaşanıyor 4 aydır orada ve gerek inşaattan yayılan toz gerekse dev iş makinelerinin gürültüsü en sağlıklı kişiyi bile hasta etmeye yetecek kadar fazla oluyor. Defalarca bu konuda yetkili olduğunu ilan eden kuruluşlara şikayette bulunmamıza rağmen maalesef pek de netice alamıyoruz ve ben hayretler içinde bir insanın para kazanmasını uğruna çevresindekilerin yaşam kalitesini nasıl ayaklar altına alabildiğine şahit olmaya devam ediyorum. Hal böyle olunca sesin nispeten az olacağı bir yere sokakta hemen karşımızda yer alan Star Hotel'in lobisine geçtik Armağan Bey'le. Ancak sağ olsunlar onlar da bize kapılarını açmış olmalarına rağmen bu küçük otelinde kendine ait bir işleyişi var elbette ve bu işleyişte konuşma, koşuşturma, telefon ve hayata dair sair sesleri de içeren bir işleyiş. Bu nedenle her ne kadar kayda aldıktan sonra bu tip tip sesleri temizlemeye çalışsam da pek başarılı olduğumu söyleyemem ve bizim iki koltuğa oturarak keyifle yapmış olduğumuz bu sakin söyleşi çevre sesleriyle birlikte sanki bir sokak söyleşisi intiba yaratacak hale geldi. Önüne geçemediğimiz bu aksilik için sizlerden peşinen özür diliyorum. İnşallah söyleşinin içeriği bu fon gürültülerini algınamınızı bir nebze olsun engeller diye de dua ediyorum. Evet efendim şimdi gürültülü bir Taksim sabahında Sayın Armağan Çakır Bey ile yapmış olduğumuz söyleşiye geçiyoruz. Armağan Bey hoş geldiniz. Elimde bir CD var Ennio Morricone, Morricone Aromatico diye. Bu CD'nin de editörlüğünü siz Yapmıştınız bildiğim kadarıyla. Evet. Sizinle haberleştik. Radyo programını dinlemiş olmanız sebebiyle. Biraz buraya nasıl geldik? Bu yol nasıl bir yoldu? Biraz anlatabilir misiniz? Yani kokuyla ilgine çünkü hiç meslek olarak aslında bir ilginiz yok değil mi? Evet, Avrupa öğretim Birliği öğretim görevlisiniz Marmara Üniversitesi'nde ve Avrupa Birliği Marmara. enstitüsündesiniz. Doğru. Zannediyorum. Bu aromatik konuya nasıl geldik acaba? <gülüyor> Uzun yıllardır enstrümantal müziğe, çalgı müziğine bir ilgim vardı. Bu ilgi 90'lı yıllarda Morricone üzerine odaklandı ve onun CD'lerini, albümlerini biriktirmeye başladım. Türkiye'de internet yaygınlaştığında onunla ilgili bir internet sitesi açtım. Bir yanda da yine küçüklüğümden beri diyebileceğim kadar eski bir ilgim de kokulara vardı. Bu ilgi de müzikten bağımsız olarak gelişti. Ve yine takiben aynı dönemlerde parfümlerle küçük denemeler yapmaya tekil notaları bir araya getirip basit parfümler oluşturmaya başladı. Oluşturduğum internet sitesi döneminde Moricone hakkındaki birkaç siteden biriydi. ...ve hoş geri bildirimler aldı. Sene kaç aşağı yukarı? 90'lı yılların sonu, 2000'lerin başı evet, evet. idi. Sitenin ilgi çeken özelliklerinden biri de... ...Morikone'nin eserlerinin... ...esprili bir şekilde kategorize edilmiş, sınıflandırılmış olmasıydı. Burada Arjantinli yazar Borges'in... ...esprili bir kategorizasyonunu kullandım. Bir denemesinde Borges, Çin imparatoruna ait... ...olduğunu söylediği bir ansiklopediden bahsediyor. Ve bu ansiklopedide hayvanların tasnifini okuyucunun dikkatine sunuyor. Hayvanlar hoş bir şekilde şöyle kategorize edilmiş bu ansiklopedide. İmparatora ait olanlar, mumyalananlar, eğitilenler, emici domuzlar, efsanevi olanlar, sokak köpekleri gibi. O resim burada anlatmak istediği şey, doğayı algılamamızın, doğadaki varlıkları canlı olsunlar, cansız olsunlar tasnif edişimizin kültürümüzle yakından bağlı olduğu ve evrensel bir dilin, evrensel bir doğa adlandırması sisteminin olmasının pek de kolay olamayacağ. Aynı kategorizasyonu ben de Moricon sitesinde kullandım. Çünkü Moricon'in yaratısı birikimi de çok kolay kategorize edilemeyecek bir birikimdi. Ben de şuna benzer kategoriler kullandım. Bah isminin harfleri üzerine yazılanlar, Stravinsky tarzı yazılmış melodiler, vokalizler gibi. Bu arada Bach isminin harfleri üzerine yazılanlar ifadesinden kastım şu. Klasik müzikte bir gelenek Bah'a olan saygıları dolayısıyla bazı besteciler Bach isminin harflerini kullanarak parçalar besleyip Baha ithaf etmişler. Çünkü Bach sözcüğünün harfleri Alman notasyon sisteminde belli notalara karşılık geliyor. B örneğin si bemole, A la notasına, C do notasına, H de si naturale karşılık geliyor. E, site bu haliyle dediğim gibi ilgi çekti ve bir İngiliz bağımsız CD editörü bana bir e-posta göndererek bir öneride bulundu. Kendisine bir firmadan Morikone ile ilgili bir CD hazırlamasını teklifi geldiğini fakat bunu benim yapmamı tercih edeceğini söyledi. Ben de bu teklifi kabul ettim. Şirketle irtibatlandırıldım. Şirketin elinde 200 küsür parçası vardı Morikone'nin ve bu havuzdan parçaları seçmem arzu edildi. Morikone'nin genel yaratı birikimi düşünüldüğünde bu 200 parça denizde damla gibiydi ama ticari sebeplerle bu parçalarla sınırlı kalmak zorundaydım. Bunlardan iki CD'lik bir seti dolduracak kadar bir kısmını seçtim. 41 parça galiba. Sanıyorum. Toplam, evet. evet. Fakat yine sitede olduğu gibi buna da bir espri katmak hoş olur diye düşündüm. Çünkü piyasada çok sayıda Morricone CD'si var. Onların arasında bir farklılığı olsun istedim bu CD setine. O ara ilgilendiğim kokuları belki bunun içine katabilirim diye düşündüm. Ve seçtiğim her parçayı bir kokuyla eşleştirdim. Koku derken koku notasından bahsediyoruz. Tekil, Parfüm gibi yani işte, sandal ağacı, vanilya falan gibi tekil evet, notalardan evet, bahsediyoruz. Evet, ticari parfümler evet. E, anlamında değil. Bu tabii ki tamamen sübjektif, bireysel çağrışımlara dayalı bir yaklaşım. Söz konusu parçayı dinlediğimde benim zihnimde uyanan hı hı. algıyı burada kastediyordum. Bir başkası aynı parçayı dinlediğinde kendisine hiçbir koku algısı uyanmayabilir ya tamamen başka bir koku çağrışımı doğabilir ve bunu baştan kabul etmek durumundaydım. Bu önerimi şirkete ve aradaki editöre açtım. Onlar da bunu kabul ettiler. Bir adım daha ileri gittim. O zaman T.D. kutusunun içine benim bahsettiğim kokucukların emdirildiği küçük şeritler, keçe şeritler ya da karton şeritler koyabilir miyiz diye sordum. Bunun ticari anlamda çok da iyi bir fikir olmadığını çünkü CD'nin fiyatını düşük tutmaya çalıştıklarını yani söyledikler bana göre de çok iyi bir fikirmiş aslında ticari anlamda da çok iyi bir fikirmiş ama yazık olmuş yani onlar maliyeti düşünerekten bunu göz ardı etmişler Belki de çok daha fazla bilinen ve sıyrılabilecek bir şey olacaktı, o şekilde. Belki evet, de belki de tahmin etmedikleri şekilde evet. kar edeceklerdi. Hatta sizinle o yazışmıştık. Şekilde. Belki koku şirketlerinden bir tanesi bile buna sponsor olabilirdi. Çok yani. Çünkü sonuçta nota tanıtımlı Koku notası tanıtımlı daha doğru Çok evet. haklısın. Fakat o cihete gidemedik, söylediğim sebepten. Sadece selin içindeki kitapçıkta ne yapmaya çalıştığımı anlatabildim tarihinden, kokuyla müziği bir araya getiren başka örneklerden kısaca bahsedebildim. <gülüyor> Ve daha sonra yine CD'nin içindeki parça listesinde her bir parçanın yanında o, kokunun, o parçanın ben de çağrıştırdığı kokunun adını yazdım, bununla kifayet ettik. Bu kokulara nasıl ulaştınız? Yani nasıl biliyorsunuz? Sandal ağacı nasıl kokar, nasıl biliyorsunuz? Yani hani bademi biliyoruz da, tarçını <gülüyor> biliriz de bazıları böyle işte ne bileyim yani frankincense mesela veya burada gördüğüm juniper var mesela. Bunlara nasıl ulaştınız? O sizin parfüme meraklı olduğunuz dönemden kalan bir birikim mi bu acaba? Orada bahsi geçen kokuların önemli bir kısmının günlük hayattan bildiğimiz hanımeli, gül gibi herkesin tanıdığı kokulardan olmasına gayret ettim. Bunları belirlemek benim için de sorun değildi. Aynı çağrışımı yakalamak dinleyici için de sorun olmayacak diye düşünüyordum. Fakat bir kısmında da kokuları hayal hatırlasam da emin olmadığım ...durum söz konusuydu. Bir kısmını da açıkçası CD'yi hazırlamadan önce tanımıyordum. Mesela Mısır Yasemin'i diye geçen bir koku var. Orada bir ile eşleştirilmiş. O kokuyu daha önce tanımıyordum. Bunun için tütsü satan bir dükkana gittim. Dükkandaki bayana yaptığım çalışmayı anlattım. Ve tütsü koku, kutularını açıp içlerini koklamamın mümkün olup olmadığını sordum. Kendisi buna razı oldu. Ve bu şekilde o ana kadar çalışmanın o süreci içinde o ana kadar hiçbir kokuyla eşleştiremediğim kokuları da tek tek tütsü kutularını koklayıp aralarından eleyerek sonuca ulaştım. Dolayısıyla takriben bir onda üç kadarı orada eşleştirilmiş kokuların o süreç içinde tütsü kokun kutuları üzerinden koklayarak bulundum. Sospesi frale le nuvole değil mi? Evet. E-Force filminin müziği bu. Şey, Mısır evet. Yasemin'in evet. geldiği. Çok <gülüyor> ilginç tabii. Sinestezik bir durum aynı zamanda bu. Yani anesteziyi de bir açıklamak isterseniz. Evet. Sinestezi, Türkçe'de eş duyum ya da birleşik duygu gibi kavramlarla karşılanan bir olgu. Çok az sayıda insanda var olan bir özellik. Bu arada ben yaptığım şeyin sinestezi olduğundan çok da emin değilim. Çünkü e, sinestezi nörolojik bedensel temeli fiziksel temeli olan bir durum sinestetler sinestezi özelliğini taşıyan kişiler çok net şekilde duygu karışmaları yaşıyorlar. Örneğin A harfini her duyduklarında sarı renk gözlerinin önüne geliyor. Dört sayısını her duyduklarında lacivert renk gözlerinin önüne geliyor. Bu beş duyunun en az ikisinin karıştığı durum. Beş duyunun her algı anında birbirine karıştığı nadir durumlar da var. Benim bu CD'yi hazırlarken içinden geçtiğim süreç ise tam sinestezi diye adlandırılmayabilir. Ben daha ziyade iradi olarak kendimi zorlayıp hayal gücümü çalıştırarak bu parça bende hangi kokuyu alıştırıyor sorusunu sorarak yakaladım. Bu bakımdan tam sinestezi diyemem ama dinleyicilerden ee, müzikte sinestezi merak edenler varsa klasik müzik kemancısı Isaac Perlman bir sinestet. Pop müzik sanatçısı Billy Joya bir sinestet. Benim yaklaşım... Siz sinestet misiniz? Siz böyle bir şey... Değilim. Değilsiniz. Değilim. Dediğim Siz gibi ben kendimi zorlayarak hı. dinlediğim hı. parça bende hangi koku algısını uyandırıyor Aslında bu da yakaladım. bir zenginlik gibi geliyor ama olan kişi için de yorucu olduğunu da düşünüyorum bazen. Kafa karıştı ve yorucu olabilir gibi geliyor Muhtemelen şeylere. okuduğum yazılarda sinestetik algının bazı insanlar için sanata ve genel anlamda dünyaya açılan ve hiçbirimizin bakamadığı bir pencere olduğu düşüncesi var. Ama bir kısım insan içinde bunun dediğiniz gibi yorucu, asli algı kanalını karartan, gürültüye boğan, bir distorsiyon yapıyor distorsiyon gibi bir şey. Distorsiyon yapan bir özelliği de var. Hatta bu ikinci sabı destekleyen şöyle bir durum var. Sinestetik algılar bazı insanlarda ilerleyen yaşlarda uyuşturucu veya uyarıcı kullanımıyla, saran, uzun süren saranöbetleriyle yahut felç durumlarında da ortaya çıkıyor. Bunlar sinestezinin en azından bazı vakalarının çok da sağlıklı olmadığını Ay, veya sağlıklı bir şey temel var. üzerine evet bina edilmeyebileceğini gösteriyor. Bir Küçük morikone molası verelim mi? Tabii. <gülüyor> burada bir sizin hazırlamış olduğunuz, editörlüğünü yapmış olduğunuz bu CD'den. Bu arada parçaya geçmeden önce şunu söylemek Buyurun. istiyorum. Bu CD'ye ben internet üzerinden ulaştım. Amazon'dan <gülüyor> aldım. Galiba Türkiye'de çok fazla bulunmuyor değil mi? Yani merak eden dinleyicilerimiz olursa onlar da internet üzerinden evet, edinmek durumundalar. Ben, bir ithalatçı ben, çıkmazsa yani bu arada. İnternet bir ithalatçı getirmemişse internet üzerinden ancak alınabilir. Anladım. Peki bu CD'den hangi parçayı Bunu da edit ederseniz şimdi. <gülüyor> Uzunca bir İtalyanca ismi olan Türkçe'ye her türlü kuşkunun ötesinde Bir yurttaş için soruşturma Ya da İngilizce ismiyle Investigation of a Citizen Above Suspicion filminden Miraggio Serap isimli parça Bu parça bende izlenimci besteci Ravel'in Kaz Anam suiçini Çağrıştırdı Bunu eşleştirdiğim Koku da frankincense ya da Türkçedeki karşılığıyla günlük kokusu. Günlük kokusuna aşina olmayan izleyicilerimiz, yanılıyorsam beni düzeltin, sanıyorum Ortodoks Kilisesi'nde tütsü olarak kullanılan bir koku. Katoliklerde de zannediyorum kullanılıyor. Çünkü Vatikan'da falan da böyle elinde dolaşan bir evet. Doğrudur. Insanlar. Ama yani o doğurdum görüyoruz. Doğrudur. Bu Peki parçayı bu parçayı dinleyelim ve sonra sohbetimize devam edelim. parçayı da dinledik. Bu sizin editörlüğünü yapmış olduğunuz CD'den. Bu koku ve müzik üzerine bir takım örnekler var. Aslında koku da müzik de birbirine çok benzeyen iki kavram. Bu konuda sizden görüşlerinizi alabilir miyim? Tabii ki. Tam da söylediğiniz gibi aslında koku ve müzik çok rahat bağdaştırılabilecek ki soyun algı ortamı bizim için. Fakat günlük hayatımızı göz önüne getirdiğimizde seslerle kokuyor. yahut daha özelde müzikle kokuyu çok da fazla yan yana getirmediğimiz, müzik dinlediğimiz bir müzik eserini herhangi bir kokuyla bağdaştırmakta biraz zorlandığımızı görüyoruz. Aslında bir müzik eserini tanımlarken bu karanlık bir müzik diyoruz. Bu görsel algıyla, işitsel algıyı birleştirmek yahut bu sıcak bir müzik diyoruz. İşitsel algıyla dokunma duyusunu bir araya getirmek. Tatlı bir müzik diyoruz. Bu da işitsel algıyla tad alma duyumuzu bir araya getirmek. Fakat nedense koku algısına çok göndermemiz yok. Bu şu kokuya benzer bir müzik, şu koku algısını çağrıştıran bir müzik anlamında deyimlerimiz günlük dilimizde fazla yok. Oysa parfüm üreticileri düzleminde onların açısından baktığımızda özellikle kokunun üretim safhasında müzikle önemli mecazi bağlantılar var. Kokular çıkış aşamalarında parfüm orgu ya da koku orgu dediğimiz bir masa üzerinde oluşturuluyorlar. Bu masanın iki yandaki kısa kenarı ve arkadaki uzun kenarı bir amfiyatır görünümünde arkaya doğru yükselen raflardan oluşuyor ve bu raflarda parfüm şişeleri, tekil notalardan tekil notalar içeren parfüm şişeleri. Bulunuyor. Ork ve notalar var bir kere. Evet, her böylelikle arasında. evet bir ork ve notalar görüyoruz, tekil notalar görüyoruz karşımızda. Parfümcü bu ork üzerinde parfümünü oluşturmaya başladığında da tıpkı bir müzisyenin tekil notaları bir araya getirerek akorlar e, meydana getirdiği, oluşturduğu gibi en az iki notayı bir araya getirip belli karışımlar elde ediyor. Bu karışımları tanımlarken de akor terminolojisini kullanıyor. Alt notaları, orta notaları ve üst notaları var. Fakat maalesef Koku ile müzik arasındaki bağlantı bu tür mecazi çağrışımların, bağlantıların, adlandırmaların ötesine çok geçemiyor. Müzikle kokunun birlikteliğini sağlayabilmenin bir yolu az önce bahsettiğimiz sinestetik algı. Fakat bu az sayıda kişinin yaşayabildiği bir durum. Bunun ötesine geçip herkesin deneyimleyebileceği şekilde müziği kokuyla nasıl bütünleştirebiliriz? Bunun iki yolu geliyor benim aklıma bir tanesi müziği, kokuyu da içeren bir performansla dinleyiciye sunmak. Bunun en eski örneklerinden biri, 1915 yılında hayata veda eden Rus besteci ve piyanist Alexander Skryabin tarafından tasarlanmış. Kendisi Himalaya Dağları eteklerinde bir performans düşlüyor. Burada bir konser salonu yapılacak Skryabin'in planlarına göre. Bu salonda orkestra, bir koro ve bir dansçı grubu performans sergileyecekler. Bu performans esnasında binanın duvarlarının dokusu ve mobilyalarının dokusu da belli mekanizmalar sayesinde değişecek. Dolayısıyla bir dokunma deneyimi de bu performansa eşlik edecek. Yine belli mekanizmalarda duvarlara çeşitli görüntüler yansıtılacak. Böylelikle görsel bir deneyim de yeni bir boyut olarak performansa eklenecek. 1915. 1915'te vefatında akim kalmış bir projesi. Yani 1910'lar falan gibi olduğunu da hatırlatalım yıl, ki. Çünkü evet. bu yani bir şeyin aksettirilmesi ayrıca dokunun değişmesi falan çok o zaman için devrimci evet, düşünceler. Tabii. 10 yıl uğraşmış dolayısıyla muhtemelen 1905'ten 1905, evet. bunun üzerine çalışmış. Koku boyutu da var bu Hı -hı. projenin. O zamanın teknik imkanları çok sınırlı olduğu için tütsü yakarak bu performansa... ...bir de koku boyutu eklemeyi düşünmüş. Fakat dediğim gibi kendisinin vefatı... ...buna gerçekleştirilmesine imkan vermemiş. Zaten biraz spektaküler... ...ve çok da gerçekçi olmayan bir proje. Çünkü Scraby'nin bu projeyi oturttuğu bağlam... ...belki bizi biraz tebessüm ettirebilecek bir bağlam. Çünkü bu projesini aşırı derecede... ...önemsemiş Scraby'nin. Ve insanlığın bir faz değişimi yaşayacağı... ...günün arefesinde bu projenin gerçekleştirilmesini düşünmüş. Bu projeyi az da seçkin insan deneyimleyecek ve projenin sonunda o insanlar birer bilge yeni insan prototipi olarak ortaya çıkacaklar. O yüzden sağ kalsa idi dahi Scriabin muhtemelen o beklediği gün gelmemiş olduğu için herhalde uygulamaya da koymayacaktı. Uykuda kalan bir proje o herhalde olacaktı herhalde. Hafta bekletecekti. Bundan bir 40 yıl kadar sonra sizin de e, önceki programlarınızda bahsettiğiniz çok daha gerçekçi ve e, üzerinde fiilen çok daha fazla emek harcanmış başka bir e, deneme var müzikle kokuları bir araya getirmek adına. E 1952 yılında Paris Operası müdürü Maurice Lehmann sahne edecek bir yapıtın temsilini koku eşliğinde yapmayı tasarlıyor. Bu amaçla seçtiği yapıt, sergilenecek yapıt da Jean-Philippe Ramon'un Lezengalant isimli eseri. Bu bir opera, bale. Ama bu lezangarantı anlatmaya vaktimiz kalmayabilir. İsterseniz haftaya buna devam edelim. Evet farkındasınız. Niyetli olmamıza rağmen konunun akışı gereği bir haftada bitiremedik söyleşimizi. Ve Lezzin Galant Opera Balesi Arman Bey ile bu temsilin kokulu performansı konusunda konuştuklarımız haftaya da kaldı. Haftaya bu söyleşinin devamında buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın diyorum efendim. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami.yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi